Selamünaleyküm aleyküm. hocam. Aleykümselam. Aleyküm Elhamdülillah aleyküm akşam açmanıza göre gözsün. teşekkür Gülüm ederiz. Aleyküm. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Yani benim, benim anlatık dedi de bir patlı, bir kuslu, bir, bir sorun olacak hocam. Buyurun. Hani şöyle ki hocam Kur'an'da farklı hitap şekilleri var. Hani ben, biz, o diye hani Kur'an'daki ayetlerde en çok hani biz şeklinde birinci çoğu şahıs ağzından kitapları ileri alıyor. Veya yandan hani buna hı -hı. benzer hani Evet. indirdiğimiz veya yani hani yerleştirdiğimiz ya hani da hani yaratıklarımızdan Hı hı. Hocam bu da hani biz veya bizim derken hani kast edilen sadece Allah'ın kendisi mi hani kitap yoksa hani bir farklı bir melekler grubu mu yani veya Cebrail mi? yoksa her ikisini mi? Hmm. Evet anlaşıldı. İndi hani ya bizim anlamındaki ki şeydi hani o da sadece hani sadece hani Allah mı kast ediliyor yoksa hani farklı melekler grubu mu? Evet Onu teşekkür ederiz hocam. İbrahim Bey hayırlı akşamlar diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle-ı Hazretleri Bazen, bazen üçüncü tekil şahıs zamiri kullanır, bazen de birinci tekil e, çoğul zamiri diyelim biz şimdi. Hı hı. Bazen, e, şöyle diyeyim daha açık olması için, kişilerin, insanlarımızın anlaması. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak e, vahiy indirirken, bazen ben diye zatından bahseder, hı hı. bazen de biz diye bahseder. Bazen de biz diye bahsediyoruz. Şimdi ben diye bahsettiği yerlere baktığında, bakıldığında tamamıyla Cenab-ı Hakk'ın zatıyla ilgilidir. Tamamıyla zatıyla ilgili. Zatında Allah Celle ve Aleyh Hazretleri nedir? biridir. Allah'ın şeriki, ortağı asla yoktur. Onun için zatıyla ilgili olarak bahsedilen bütün ayeti kerimelerde direktmen ben zamirini kullanır. Ama fiilleriyle ilgili olan zamirlerde ise o zaman biz diye bahseder, biz diye bahseder çünkü biz ifadesi eğer bir eylemden bahsediliyor ise, eylemden bahsediliyor ise burada tazim ifade eder, saygınlık ifade eder. Dolayısıyla da biz zamiri ne yaparsınız kullanırsınız. Cenab-ı Hak cellova Hazretleri de Kur'an'da fiillerinden bahsederken biz şunu yaptık biz size gökten su indirdik mesela onunla bitkiler bitirdik biz size şunları şunları verdik hep fiillerinden bahsederken biz zamirini kullanır bu zamir saygınlığın ifadesidir yüceltmenin ifadesidir onun için de fiilleriyle ilgili olarak biz kullanır ama hiçbir zaman bu bizim içerisinde ne Cebrail vardır ne de bir başka melek vardır Cenab-ı Hak Celle Hazretlerinin bizzat kendisi vardır. Yani cenab bak başkasına yaptırıyor da Hayır. biz beraber yapıyoruz anlamı değil bu. Evet değil mi? asla böyle bir şey yoktur. Bu Türkçemizde de böyledir. Siz kendinizden bahsedeceğiniz vakitte dersiniz ki ben şuyum işte filancayım. Ama bir fiilinizden bahsedecekseniz ki bunu halkımızda da görürsünüz. Bütün konuşmalarda da görürsünüz. Biz şunu yaptık. Biz şunu yaptık. Veya biz karşımızdakine hitap ederken Karşımızdaki tek olmasına rağmen mesela insanlarımız daha net anlasın diye affedersin, sırnakın diye. Sen yerine hangi kelimeyi kullanıyoruz? Siz. Siz zamirini kullanıyoruz. Var. Halbuki siz dediğim vakitte 3 kişi veya daha fazla değilsiniz. Çoğul değilsiniz Hı -hı. ya. Tekilsiniz. Tek bir şahıssınız. Ben siz diyerek ne yapmış oluyorum? Tazim. Saygım ve tazimi ifade etmiş oluyorum. Türkçemizde böyle olduğu gibi kişi zatıyla ilgili bir şeyden bahsederken ben diye bahseder. Fiilleriyle ilgili bir şeyden bahsederken biz diye bahseder. Arapçada da Kur'an-ı Kerim'de de bu uslup vardı. Allah zatından bahsederken ben diye bahseder. Çünkü orada ortağı yoktur, şeriki yoktur, tektir Allah. Hmm. Ama fiillerinden bahsederken biz zamirli kullanır. Ve dolayısıyla da burada saygınlığı ve tazimin gereğini yerine getirmiş olur dil uslubu açısından. O nedenle bu biz kelimesinin içerisinde kesinlikle ne melekler vardır... Ne de insanlar vardı. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin bizzat yaptığı işler vardır. Müminlere, insanlara vermiş olduğu izzet ikram ve nimetlerden bahsediyorum. Evet.